Müslüman olarak yaratan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak yaratan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun Yüce Rabbimiz kıyamet gününde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında livaul hamd sancağı altında hepimizi toplamayı nasip eylesin kardeşlerim. Evet bugünkü dersimizde kardeşlerim Türkiye ziyaretinde mülahaza ettiğim pek çok Müslümanın terk ettiği bir sünneti bugün sizlere anlatmaya çalışacağım bilerek veya bilmeyerek o sünnetin faziletini maalesef pek çok insan idrak etememiş idrakine varamamış dolayısıyla bu sünneti terk etmiş bu sünnetin yoksun bir şekilde hayatını devam ettirmektedir evet kardeşlerim bugünkü sohbetimizde Cenab-ı Allah'ın lütfu keremiyle inşallahü Teala sizlere selamın adabı, fazileti ve daha selamla ilgili pek çok konulara ışık tutacak bir şekilde, Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'in sünnetinden hadislerini sizlere aktararak sizlere fazla faydalı olmaya çalışacağım. Cenab-ı Allah dersimizi tesirini üzerimizde halk eylesin. Öğrendiklerimizle amel etmeyi bilmediklerimizi de bizlere öğretmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Bizler Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'in ümmeti olarak yaratıldık. Ona ne kadar handi senalarda bulunsak azdır. İslam dini noksansız kamil bir dindir. İnsan hayatını her yönüyle düzenlemiş. Hiçbir yönünü eksik bırakmamıştır. İnsana, Müslümana faydalı olacak her şeyleri emretmiş. İnsanın zararına olan ona zarar veren her şeyi de yasaklamıştır. İnsanın yemesinden, içmesinden, uykusundan önce ve uykusundan uyandıktan sonra muhimlik hali, seferilik hali ve daha nice, sayılamayaca sayılamayacak kadar pek çok halleri Allah-u Teala bu dini vasıtasıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle bizlere öğretmiştir. O sünnetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğretmiş olduğu o sünnetini yaşamayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eyle. Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dediklerini yerine getirmeyi yasaklarından da kaçınmayı bizlere emretmiştir. Nitekim yüce Rabbimiz Haşr suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve mâ etâkumur rasûlu fehuzûh ve mâ nahâkum anhu famtahû vettakullâh. İnne Allâhe şedîdul ıkâb. Resul yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size neyi verdiyse onu alın derhal alın size neyi yasakladıysa ondan vazgeçin, terk edin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından da sakınmak suretiyle Allah'tan korkun şüphe yok ki emir ve yasaklarını aykırı hareket edenler için Allah'ın azabı çetindir. Evet. Bu ayeti kerimede Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmek, emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da sakınmak farz olduğuna delalet ediyor kardeşlerim. İşte bugünkü dersimizde az önce söylediğim gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bir tanesi günümüzde terk edilen sünnetlerinden bir tanesi o sünnet selam sünneti kardeşlerim selamın faziletini önce anlatalım kardeşlerim Abdullah İbni Amr radıyallahu teala anhu der rüat göre o şöyle diyor kardeşlerim enne raculen seelen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme eyyül islami hayır bir adam peygamber aleyhi salatu vesselama islamın hangi hasletleri hangi amelleri, amelleri özellikleri daha hayırlıdır başkası için daha çok faydalıdır diye sordu hala buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem tut'i Taam, yemek yedirmen ve tekra'u selam ala men arafte ve men lem ta'rif tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir evet Günümüz Müslümanların sadece tanıdıklarına selam veriyorlar. Ebu Hurayra radıyallahu teala anhu'dan rivayet olununa göre yine aleyhi selam ve selam selamın fazileti hakkında bizlere şöyle buyuruyor kardeşlerim la tedhulul cemillete girem ala şeyin ize fealtumuhu tehabaptum size yaptığınız takdirde birbirimizi seveceğiniz birbirinize muhabbet besleyeceğiniz bir şey göstereyim mi afşu selama beynekum selamı aranızda yayınız birbirinize selam veriniz günaydınlarla ve tünaydınlarla selamlaşmayınız Allah'ın selamıyla selam, selamlaşınız Abdullah İbni Selam radiyallahu teala elhudan üvet olun göre o şöyle diyor kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimin Medine'ye Ayak bastığında Abdullah İbni Selam Radiyallahu Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı Şöyle işittim diyor Ey Yuhannes Ey insanlar Efşü Selam Selamı yayınız Ve et'i muttaam Yemek yedirmez, vassalu ve nesuhi niyam. İnsanlar uyurken namaz kılınız, tehcüde kalkınız, tadgulun el cennete viselem. Selam yurdu olan cennete selametle girez. peki kardeşlerim sünnete uygun bir şekilde selam nasıl verilmelidir öncelikle yüce Rabbimizin Nisa suresi 86. ayetteki şu emrini dinleyelim kardeşlerim buyuruyor ki yüce Rabbimiz min billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ hüyyitüm bi tahiyyatin fehiyyû bi ahsani minhâ ev Size Müslüman birisi tarafından selam verildiği zaman siz de onu ondan yani o onun selamından daha güzeliyle selamlayın. Karşılık verin. Selamına karşılık verin. Veya ona verilen selam gibi Selamla karşılık verin. İnallahü kâne alâ kulli şey'in hasîbâ. Şüphesiz ki Allah her şeyin karşılığını verendir. İmran bin Husayn radıyallahu teâlâ aleyhidenin buna göre o şöyle diyor kardeşlerim. Câirü'l İlen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme fekal bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi Esselamu aleykum Ferabda aleyhis, aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle selam verdi aleyhisselatu vesselamına aldı Sonra celas selam veren o sahabi oturdu sonra Fakar nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona on sevap verildi veya ona on sevap yazıldı buyurdu sonra başka birisi geldi Fakar esselamu aleykum ve ve rahmetullah ve رد عليه fe جلس sonra sallallahu aleyhi ve sellem selam ve rahmetullah dedi sonra us oturdu fe kal aleyhi salatu selam 20 ona 20 sevap verildi veya ona 20 sevap yazıldı sonca akhir fe kal es selam aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu Üçüncü şahıs o da geldi aynen bu şekilde selam verdi. فَرَبْدَ عَلَيْهِ فَجَلَسْ Sallallahu aleyhi ve sellem onun selamına karşılık verdi. Ardından o sahabi de oturdu. فَقَالَ ثَلَاثُونَ Aleyhisselamu ona otuz sevap yazıldı buyurdu. Evet. Demek ki aziz kardeşlerim iğneden ipliğe en ince noktasına kadar hayatımızı düzenleyen İslam böyle önemli bir hadiseyi unutmamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle bizlere bildirmiştir. Cenab-ı Allah Bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak yarattı onun ümmeti olarak bizi vefat ettirsin kıyamet gününde de onun sünnetine sarılan onun livevul hamd hamd sancağı altında toplanan müminlerden eylesin hepimizi Selamı önce verenin fazileti nedir nasıldır onu da yine aleyhissalatü vesselam efendimizin gücide sünnetinden sizlere aktarmaya çalışacağım. Ebu Eyyubel Ensari radıyallahu teala anhu'dan rivayet olunduğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La yahillu <gülüyor> li muslimin an yahjura akahu fawqa thalath layal. diğer bir müslüman kardeşini 3 günden fazla terk etmesi, yani onunla dargın durması, küs durması helal olmaz. Yelteqiyani feyuridu hadha ve yuridu hadha ve khayruhum alladhi Birbirleriyle birileriyle karşılaştıkları zaman o yüz çevirir bu yüz bu, bu da yüz çevirir. Ama o ikisinden en faziletlisi selamı ilk önce verendir. Demek ki en faziletli olan selamı ilk önce verendir. Ayrıca aziz kardeşlerim, öyle güzel bir mükafatı var ki, yine aleyhissalatu vesselam efendimizden buyruluyor, İki Müslüman, iki mümin bir araya geldiği zaman, karşılaştığı zaman, birbirlerine selam verirlerse, sonbaharda ağaç yapraklarının döküldüğü gibi, o iki müslümanın günahları da dökülür buyuruyor Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Ne kadar büyük bir din. Ne kadar büyük bir dine mensubuz Allahu Teala hamdü senalar olsun. Düşünün kardeşlerim. Dine söylemesi kolay. Esselamü aleyküm ve rahmetullah dediği zaman bir müslüman kardeşiyle buluştuğu zaman o da selamını aldığı zaman ne kadar küçük günahları varsa hepsini dökülüyor Allah'ın izniyle. Hamdü senalar olsun Rabbimize. Böyle bir dine mensup kıldığı için. Dar olsun bizler bu dine mensup kıldın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kıldın. Kıyamet gününde de bir ümmet ya Rabbi. Ebu Umamed Ermet olunduğuna göre Allah ondan ve sizden razı olsun kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor İnne evlen nâsi billâhi men bedâehum salam. Şüphe vüktine en yakın en layık olan kimse onlara ilk önce selam verendir. Allah'ın rahmetine en layık olan, en yakın olan kimse, insanlara müminlere, müslümanlara ilk önce selam verendir buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam. Peki kardeşlerim Selamı hak sahibi olanlar kimlerdir? Kimler kimlere selam vermelidir? Selamdaki kademe rütbe nasıl olmalıdır? Yani, yani hangi merhalede olmalıdır? Abu Hurayra rivayet olunuyor. Radiyallahu Teala anhu'dur rivayet onun göre Efendimiz Aleyhi Salatu Vesselam Efendimiz kardeşlerim. Yusallimu's sagiru alel kabir. Küçük yaşta olan büyük yaşta olana selam verir. Yani küçük büyüğe selam verir. Vel marru qa'id. Ayakta giden ayakta yürüyen otura selam verir. Ve galilu alel ''Az olan kardeşlerim'' Yıllar oldu. Ortaokul yıllarıydı tahminim. Bir amcaya bir gün İmam Hatip Lisesi'nde okuyordum o zaman. Yaşlı bir amcaya ''Esselamu aleyküm diye selam vermiştin. Beni öyle bir azarlamıştı ki sen nasıl olursun da haddini bilmezsin. Küçük çocuk büyük bir adama selam verir mi? Otur oturduğun yerde. Yani beni yerin dibine geçirmişti o zaman. İnsanlar arasında böyle bir anlayış var. Batıl bir anlayış var. Küçük çocuk kendisinden yaşça büyük olana selam veremez. Adaba aykırı. Belki İslam'a aykırı diye biliyor. Biz de o zaman küçük olduğumuz için maalesef o amcanın o terslemesine, o hakaretine ses çıkarmamıştık. Ama bilmiyorduk ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den o güzide sünnetinden böyle güzel şeyleri bilmediğimiz için ona cevap verememiştim. Cenab-ı Allah nefsimizi nefsinizi ıslah eylesin. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşayan bir toplum eylesin hepimiz toplumumuzu ve toplumumuzu öyle bir toplumuz ki kardeşlerim maalesef çok cahil bırakıldık. Cenab-ı Allah bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hakkıyla öğrenen, öğreten ve yaşayan kullarından eylesin. Yine Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre kardeşlerim, aleyhissalatü ve selam efendimiz şöyle buyuruyor. Yüsellimur rakibu alel maşi Binen binen yürüyen kimseye, ve almashi al yürüyen oturana, ve al az olan topluluk, çok olan topluluğa selam versin. Buradan da anlıyoruz ki kardeşlerim arabayla olsun veya merkebine binmiş yolda giden kimse yaya giden kimseye selam verecek yaya arabaya binmiş veya merkebine binmiş kimseye sünnet vermeyecek sünnete aykırı çünkü peki kardeşlerim bu Aleyhisselatu selam efendimizin sünnetindeki inceliği İslam alimleri nasıl yorumlamışlar nasıl değerlendiriyorlar Hadis alimleri diyor ki Allahümdü'ne ve sizlere de rahmet eylesin Kardeşlerim Dünyadan mümin olarak göç eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmeti olarak göç eden Herkese Cenab-ı Allah gani gani Rahmet eylesin Diyor ki İslam alimleri Aziz kardeşlerim Küçük yaştakinin Büyük yaştakini selam vermesinin Sebebi büyüğün, küçüğün üzerindeki hakkından dolayıdır diyor. Çünkü İslam dini büyüğe saygı göstermeyi ve ona mütevazi davranmayı emreder. Çünkü aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Men lem yerhem men lem yerhem sagirana ve yuvakir kebirana fe minna Küçüklerimize, yani küçük, küçük yaştaki evlatlarımıza rahmet, büyüklerini de saymayan, saygı göstermeyen bizden değildir. İşte İslam dini büyüye saygı göstermeyi, ihtiram göstermeyi, ona mütevazi davranmayı emrediyor. Az olan topluluğun çok olana selam vermesinin sebebi ise aziz kardeşlerim, çok olan topluluğun hakkı az olan topluluğa göre daha fazladır. Yürüyen kimse yürüyen kimsenin oturan kimseye selam vermesinin sebebi ise yürüyen kimse dışarıdan gelip de evine giren kimseye kimsenin benzeridir diyor İslam alimleri. Dolayısıyla insan evine girdiği zaman ne yapar kardeşlerim? Hane halkına ev halkına, ailesine, çocuklarına ne yapar? Sünnet gereği Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der. Peki bineğin üzerindekinin ya olarak yürüyen kimseye selam vermesinin sebebi nedir? O da bineye binen kimsenin bineğinden dolayı kibirlenmeyip mütevazi olmaya Dönmesi içindir O lüks bir arabaya bindin Bütün insanlara Hakir bir gözle bakmayacaksın O insanın maddi durumu Müsait değildir Araba almaya Veya merkebe almaya imkanı yoktur Sen arabanla Ona Üstünlük sağlayamazsın O merkebinle insanlara üstünlük sağlayamazsın Dünya malı gelip geçicidir. Dünyanın süsü gelip geçicidir. Ama baki olan derul ahiradır. Ahiret yurdudur. Kadınlara ve çocuklara selam verme hususunda aziz kardeşlerim Esma binti Tiyecid radıyallahu teala an hader ve tulunduğuna göre o şöyle diyor mera aleyne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi fe feselleme aleyna kadınlar topluluğumuz olduğumuz bir sırada peygamber aleyhi salatu vesselam bize uğradı ve selam verdi diyor bu kadınlar topluluğu için ikinci hadisimiz ise çocuklarla ilgili Enes bin Malik'in radıyallahu anhu, "O, birkaç çocuğun Enes bin Malik'ten rivayet bulunduğuna göre, Allah ondan razı olsun, bir grup çocuğa vuruyor. Çocukların bulunduğu bir topluluğa, gruba vuruyor. "Feselleme aleyhim." Onlara selam veriyor onlara selam verdi ve kâle kâlem nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yef'aluh ardından da şöyle dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı yani çocuklara uğradığında aleyhissalatu vesselam efendimiz selam verirdi salavatullahi ve selamuhu aleyhi fitneden emin olunduğu takdirde Erkeklerin selam verdiği gibi, kadınlar topluluğuna, kadınların da erkeklere selam vermesi. Ebu Talib'in kızı Ümmühani'den rivayet olunduğuna göre, Allah ondan razı olsun, o şöyle diyor kardeşlerim, Vehebtu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme amel fethi fevecedduhu yigtezil ve Fatimetü bnetuhu tesduruh Mekke'nin fethi yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittiğimde onu yıkanırken kızı Fatıma'nın kendisini örterken buldum ziyarete gidiyor aleyhis salatu ve selamı. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yıkanırken görüyor Hazreti Fatıma validemiz de onu bir örtüyle örtüyor. Qalet Ummu Hanne dedi ki: "Fesellemtu Ali." "Fa fe men hazihi?" "Ummu Hanne, ona selam verdim." dedi. "Faqala buyurdu ki: sallallahu aleyhi ve sellem, men hazihi?" "Bu kadın kimdir?" dedi. "Faqultu: "Ene Ummu Bintu Ebi Talib Ben Ebu Talib'in kızı Hani'm dedim Fakala merhaba Bi Ümmühani Hoş geldin Ümmühani diye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Evet Günümüzde terk ettiğimiz sünnetlerden bir tanesi eve girerken hane halkına selam vermek Maalesef pek çoğumuz bu sünneti terk ettik. Cenab-ı Allah bizler ıslah eylesin. Duyduktan sonra da bu sünneti ihya etmeyi hepimize nasip eylesin. Öncelikle Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bu konuda şöyle buyur kardeşlerim. Faiza Ey müminler ister olsun, ister olmasın. Yani ister ev boş olsun, ik ikamet edilen bir ev olsun, isterse boş olsun. Evlere girdiğiniz zaman Allah katından mübarek yani sevgi ve muhabbeti artıran bir esenlik olarak birbirinize selam veriniz. Çünkü selam işiten kimseye hoşnutluk verir. Güven verir. Güven duygusu verir. allah Teala eve girerken selam vermemizi emrediyor ister boş olsun isterse dolu olsun peki kardeşlerim zimmet ehline Yahudi ve Hristiyanlara İslam ülkesinde yaşayan Yahudi ve Hristiyanlara selam vermek caiz midir? caiz değildir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'de olunan hadiste şöyle buyuruyor kardeşlerim لَا تَبْدَعُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَ بِسْسَلَامِ Yahudi ve Hristiyanlara ilk önce selam veren siz olmayın. فَاِذَا لَقِيتُمْ اَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاتَّ الرُّوحُ اِلَى Onlardan birisiyle yolda karşılaştığınız zaman onu yolun dar olan tarafına doğru sıkıştırırsınız. Yani duyacak. Zillet duyacak. Selam vermeye zorlayacaksın. O selam verecek, sen değil. Yine Enes bin Malik rivayet olduğuna göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz şöyle buyuruyor. Ehli kitapla ilgili. Onların selamıyla ilgili اذا selama aleykum kitap kitab fequlu ve aleykum ehli kitab yani yahudi ve hristiyanlar size selam verdiği zaman siz de ve aleyküm deyin ve aleykum selam değil ve aleyküm deyin onlara aleyküm selam aleyküm selam demeyin çünkü onlar aziz kardeşlerim çoğunlukla selam veriyormuş gibi Aleyhi aleyhissalatu vesselama dedikleri gibi ne demişlerdi essamu aleykum essamu aleyk yani acil ölüm acil helak senin üzerine olsun ve aleyküm dediğiniz takdirde onların selamına böyle karşılık verdiğiniz takdirde kardeşlerim onun manası yani yaptığınız yaptığınız duanın ettiğiniz duanın aynısı sizin de üzerinize olsun demektir sesim kesiliyor mu kardeşlerim Biliyorsunuz selam Allah'tan bir esen insan Gayrimüslim'e dua edemez. Ancak hidayet etmesi için Allah'a dua edebilirsin. Kafir olan birisine Allah senden razı olsun, Allah seni cennetli eylesin diyemezsin. evet bir kimsesiz kardeşlerim meclise girerken ve meclisten kalkarken selam vermesi gerekiyor maalesef bu da terk edilen sünnetlerden bir tanesi bakıyorsunuz meclise gelen bir kimse merhaba merhaba merhaba Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah veya en azından Esselamu Aleyküm diyen pek az. Ayrılırken de veya geceniz hayırlara vesile olsun diyor. Oysa bütün bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnetine aykırıdır kardeşlerim. Ebû Hureyre'de rivayet olunan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor kardeşlerim. "Eğer enteh ahadukum ila'l meclisi felyesellem." Sizden biriniz bir meclise geldiğinde selam versin. aradı en yekûmetel yusallim. Me versin. Yine selam versin. Fe leyset fe leysetil ule min minel Çünkü birinci selam yani girerken verdiğiniz selam ikinci selamdan daha hak sahibi, daha yani girerken vermiş olduğunuz selam ikinci selamdan çıkarken verdiğiniz selamdan daha evla değildir. İkisinin de fazilet aynıdır. Yine aziz kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı hareketlerden bir tanesi İki insan karşı karşıya geldiği zaman, buluştuğu zaman, başlarını eğerek birbirlerine selam veriyorlar. Bu da caiz değildir. Enes bin Malik'ten rivayet olunduğuna göre, o şöyle diyor kardeşlerim. bir adam dedi ki Ya Resulullah ey Allah'ın Resulü ey Allah'ın elçisi Ar-raculu minna yalqa akahu Bizden birisi Müslüman kardeşi veya arkadaşıyla karşılaştığı zaman onun için eğilir. Başını ona eğer mi diye sordu. قال Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la, hayır kâle e yeltezimuhu ve yuqabbiluhu peki onunla kucaklaşıp onu öpebilir mi? kâle la, hayır kucaklaşıp öpemez kâle efe ye'kudu biyedihî ve yusafihuhu adam tekrar Peki elinden tutup tokalaşabilir mi diye sordu. Kale naam. Aleyhissalatu vesselam efendimiz evet buyurdu. Demek ki kardeşlerim iki Müslüman bir araya geldiği zaman karşılaştığı zaman Esselamu aleyküm ve rahmetullah. O da aleykümüsselam ve rahmetullah dedikten sonra ne yapması gerekiyor? Tokalaşması gerekiyor. Çünkü az önce de söylediğimiz hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ma min muslimeyn yaltakiyani feyetasafahani illa gufira lehuma qabla an yaftariqa." İki Müslüman bir, birbiriyle buluştuklarında, birbiriyle bir araya geldiklerinde tokalaşırsa oradan ayrılmadan önce her ikisinin küçük günahları bağışlanır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu da musafahanın yani tokalaşmanın faziletine, mükafatına delalet ediyor. peki kardeşlerim bu yaygın olan bir şey var selam verdikten sonra aslında az önceki hadiste izah ettik ama selam verdikten sonra ne yapıyor? kucaklaşıyor peki kucaklaşma ve musafaha ne zaman olur? onu da aleyhisselatü vesselam efendimizin sünnetinden sizler arz edeyim Enes bin Malik'ten rivayet olunduğuna göre o şöyle diyor aziz kardeşlerim Ken ashabı nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ize telâkav tesafahû peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı birbirleriyle buluştuklarında birbirleriyle bir araya geldikleri zaman birbirleriyle tokalaşırlardı musafaha ederlerdi ve ize kadimû min seferin teanekû Yolculuktan yani seferden döndüklerinde ise birbirleriyle kucaklaşırlardı. Yani yanak yana birbirlerini teb tebrik ederlerdi, hoş geldin derlerdi. Peki kardeşlerim, bir Müslüman bir Müslüman kardeşine selamı nasıl yollaması gerekir? Sünnete göre. Mesela bir kardeşimiz ziyaret etti. Bir kardeşimizin selamını getirdi. Nasıl almamız gerekir? Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet olunduna göre Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz kendisine şöyle demiş. Hazreti Ayşe validemize şöyle demiştir. Ya Ayşe bu Cebrail'e okuyor aleykümselam Ey Ayşe bu gelen Cebrail'dir. Cebrail aleyhisselam'dır. Sana selam gönderiyor. Sana selam veriyor. Taqalet. Ayşe radıyallahu anh validemiz buyurdu ki ve aleyhisselam ve rahmetullah ve berekatuhu ona da Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi onun da üzerine olsun bu şekilde cevap verdi ardından Aişe radiyallahu anh'a dedi ki teramele ara turidun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü sen gördüklerini senin gördüklerini ben göremem o manada yani sen selamı gönder o manada söyledi Ali, radıyallahu anha validemiz yine sahabeden birisi aleyhis salatu ve selam efendimize geldi ve şöyle dedi inne ebi yekra'u aleyke selam babam sana selam yolluyor fe karen sallallahu aleyhi ve sellem aleyke ve ala ebike selam sana da babana da selam olsun peki dışarıdan gelen bir kimseye yardım etmek ve saygı göstermek amacıyla ayağa kalkmanın hükmü nedir caizdir Ebu Saib'den riad olunduğuna göre Allah ondan da sizden de razı olsun o şöyle demiş aziz kardeşlerim Enne ehle Kureyze Nezenu ala hukmi Sa'd Kureyze ehli Yani Yahudileri Sa'd bin Muazzin (radıyallahu teala anhun Hükmüne razı oldular Fe Erselin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İleyhi feca İleyhi feca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler onun hükmüne razı olunca Saad bin Muad'a bir elçi gönderdi. Birisini gönderdi sahabeden gelmesi için oraya. Fekala ardından Saad bin Muad radiyallahu teala an gelince Fekale buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Kumu ile seyyidikum Evkale hayrikum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensara Efendimiz için ayağa kalkın Veya en hayırlınız için Ayağa kalkın buyurdu Aziz kardeşlerim Burada Burada İslam alimlerinden bazıları şöyle diyor bu hadis hususunda çünkü Sa'd bin Muad radıyallahu teala an yaralıydı o zaman biliyorsunuz Sa'd bin Muad savaşta yaralanmıştı arşın titrediği ölümünden dolayı arşın titrediği bir sahabi radıyallahu teala an Yaralı halde geldiğinde aleyhissalatü vesselamın huzuruna sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yardım etmeleri amacıyla kumu ile seyyidikum ev gale hayrikum. Efendinize veya en hayırlınıza ayağa kalkın demişti. Bunu İslam alimleri diyor ki yani efendinize veya en hayırlınıza merkebinden inmesinde kendisi. yardım edin. Endek savaşında yaralanmıştı. Merkebinden inmesi için ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye ensardan olan sahabeye onun için ayağa kalkmalarını kendisine yardım etmelerini emretmişti. Hatta İmam Ahmet'in rivayet ettiği hadiste bu hususu açıkça beyan ediyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem onu ile seyidikum efendiniz için ayağa kalkın ve onu merkebinden indirin yoksa bir insana ayağa kalkmak için bir kimse kendisi için ayağa kalkılmasını veya insanların kendisi için ayağa kalkmalarını isterse bu haramdır. Yine müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh vali, validemizde rivayet tutulduğuna göre o şöyle diyor. مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيَا Sallallahu aleyhi ve sellem'in min, min Fatime'e radiyallahu te'ala anha görünüş yol ve güzel ahlak bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benzeyen Fatıma'dan başka hiçbirisini görmedim كَانَتْ اِذَا دَخَرَتْ عَلَيْهِ قَامَ اِلَيْهَا Fatıma radıyallahu anhâ validemiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdiğinde aleyhissalatu vesselam efendimiz ona doğru ayağa kalkardı. fe'e <gülüyor> gadebi ve ve vesselam onun elinden tutar alnından öper ve onu oturduğu yere oturttururdu. Şimdi hadis kitaplarında araştırdım onu ellerinden öperdi diyor. Yanlış. Hazreti Fatıma'nın ellerinden öpmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hadis şehirlerine baktım. Nasıl, bu bölümü nasıl tercüme etmişler diye. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güya ayağa kalkıyor. Elinden tutuyor. Ve Fatıma radıyallahu anh hemizin elinden öpüyor. Selamete hemiz oraya doğru ayağa kalkmış. Onun elinde tutmuş, anından öpmüştür. Ardından yerin dar olması hasebiyle biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye giden kardeşlerim görmüşlerdir belki umre ve hacca gelen olan kardeşlerim. Odaları çok küçüktü. Dünya kralları, kisralar, saraylarda yaşarken, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem küçücük bir odada yaşıyordu. Vakân eðe dâhla âleha, qâmet ilahi, fâ ahdet biyedhi, fâ qâbblatu, wa fi majlisîha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sallam da. Fatıma radıyallahu anha validemizi ziyaret ettiğinde Fatıma radıyallahu anha ona doğru ayağa kalkar, elinden tutar fakat Fekabbelethu onun alnından öperdi. Çünkü aziz kardeşlerim Araplarda adet büyüklerin alnından öperler. etmişler hadisi. Velhasıl Ali'ye selam ve selamın alnından veya elinden öperdi. Ve ejlesathu fi meclisiha. Yerin dar olması hasebiyle Fatıma radıyallahu anha onu yerine oturturdu. Kendi yerine oturduğu yere oturturdu. bir kimse kendisi için ayağa kalkılmasını bir topluluktan istemesinin caiz olmadığını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı olduğunu belirtmiştik Muavya radiyallahu te'ala anhu göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Men serehu en yetemessal lehu kim erkeklerin kendisine tazim göstermeleri için önünde ayağa kalkmalarından hoşlanırsa hoşlana bundan zevk duyarsa cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem onun için aziz kardeşlerim insanlardan ayağa kalkmalarını beklememek gerekir. Ayağa kalkmaya çalışıyorlarsa onları ayağa kaldırma dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bir insan Müslüman kardeşine selam verdi. Ama o Müslüman kardeşi belki bir şeyle meşguldü veya o selamını duymamıştı. Ne yapması gerekir? Enes bin Malik'ten rivayet olunduğuna göre Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor kardeşlerim annehu kana idha takallama bi kalimat aadaha thalathan hatta tufhama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylediği zaman kendisinden anlaşılsın diye o sözü üç, üç defa tekrarlardı wa idha ata ala qawmin fasallama aleyhim sallama aleyhim bir topluluğa geldiği zaman da sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onlara selam verirdi sesini işittirmediğinden endişe ettiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara üç defa selam verirdi yani selamı tekrar ederdi sallallahu aleyhi ve sellem hani bazı kimseler kardeşlerim insanoğludur zihnen meşgul olabiliyor Giriyor, giriyor insan senin yanına selam veriyor duymayabiliyorsun zihnin başka bir şeyle meşgul olduğundan dolayı onun selamını duymayabiliyorsun ne yapıyor? buna çok şahit olduk burada da Türkiye'de de ya selam verdim selam mı almıyorsunuz diyor adam öyle bir sinirleniyor ki selam verdim selam mı almadınız diyor. Kardeşim İki defa ver. Üç defa ver. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üçtür. Üç defa ver. Almadıktan sonra artık o, olsa, o insana söyleyeceğini söyleyebilirsin. Peki kardeşlerim etmemiz gerekir. Onu da Ali bin Nebi Talib'den rivat olan hadiste Allah ondan da sizden de razı olsun. Peygamber aleyhissalatü selam Efendimiz şöyle buyuruyor. Yüczi'u anil cemaati اِذَا مَرُّوا اَنْ يُسَلِّمَ Bir topluluk bir topluluğa uğradığı zaman onlardan birinin selam vermesi yeterlidir ve yücizi'u cülusi en yerudde ahaduhum o oturan topluluktan da bir kişinin onun selamına karşılık vermesi onun selamına alması yeterlidir on kişi gidiyorsunuz elli kişi oturuyor esselamu aleyküm diyerek bir kişi selam verirse yeterlidir 50 kişilik gruptan bir kişi ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve derse sünnet yerine getirilmiş olur dolayısıyla bu iş sünnet ifa edilmiş olur aleyhisselam tuvaleti ihtiyacını giderirken büyük olsun küçük olsun bir insana selam vermenin caiz olmadığı veya selam verilmemesi gerektiği hususunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bizlere hadisler rivayet olunmuş Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala elhumadan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir kardeşlerim اَنَّ رَجُلَمْ مَرَوَا رَسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَبُولْ فَسَلَّمْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ صَلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, küçük abdestini giderirken, yani devlet ederken, ona uğradı ve selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu selamına almadı. Anil muhacir İbn-i Qunfud anhu anahu ete al sallallahu aleyhi ve sellem muhacir İbn-i Qunfud radıyallahu ta'ala anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. ona vurdu. Ve huwe yabulu fesallam aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyordu. Ona selam verdi. فَلَمْ يَرُدَّ aleyhi hatta يَتَوَضَّ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alıncaya kadar onun selamını almadı. ثُمَّ اَعْتَذَرَ اِلَيْهِ Sonra ona ondan mazeretini kabul etmesini istedi. Ondan özür diledi. Fekare buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ''İnni an en ezkurallaha azze ve celle illa ala tohur'' Ben Allah azze ve celleyi abdestsiz olarak almayı çirkin gördüğüm için selamını almadım buyurdu. Evet kesselam diye selam vermenin çirkin oluşu hususunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan bir hadis sizlere aktarmak istiyorum kardeşlerim Cabir ibn-i Süleym radıyallahu te'ala anhu da rivayet olundu Eteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fekultu Aleykümselam ya Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve aleykümselam ey Allah'ın elçisi dedim. Dedi buyurdu ki sen sallallahu aleyhi ve sellem la <gülüyor> tel kul aleykümselam. Esselamu aleyk. Aleykümselam deme. Lakin esselamu aleyk dedi. Yine başka bir rivayette de bu selamın yani aleykes selam diye selam vermenin ölülere has bir selam olduğunu sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinden anlıyoruz. O rivayette de şu sahabe diyor ki eteytün nebiye sallallahu aleyhi ve selleme fekult aleykes selama aleykes selamu ya rasulallah Aynı sahabi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Geldim de Aleykesselam ey Allah'ın elçisi dedim Kale buyurdu ki La tekul aleykesselam Fe inne aleykesselam aleyke muhta değil deme Çünkü aleykesselam Ölülerin selamıdır buyurdu Evet Aziz kardeşlerim Selamla ilgili Sizlere dilimizin döndüğünce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerini derledim, sizlere aktardım. İnşallah bir şeyler istifade etmişsinizdir. Cenab-ı Allah bilmediklerimizi bizlere öğretmeyi bildiklerimizle de amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Onun sünnetini şu akhir zamanda sünnetlerin terk edildiği şu zamanda onun sünnetini ihya etmeyi hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Cenab Allah hepimizden Hepimizden razı olsun Kıyamet gününde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini hepimizin aile eylesin. Kıyamet gününde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin iftihar ettiği ümmetten hepimiz eylesin Allah hepinizden razı olsun Ve ahiru da'vana enil hamdurillahi rabbil alamin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi esma'in Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh